Şafii mezrinine su bu. Hı hı. Ee, öğretmenim okulda gün içerisinde haliyle çocukların eline elimiz değdiği oluyor. Evet. Ee, Şafii mezrinenden olduğum için hani her zaman abdest alma durumumuz olmuyor. Ee, gerçi Şafii mezrinin hükmüne göre abdest bozulur yani çocuk da olsa yedi yaşından büyük olduğu için kız çocuğun eline elimiz değdi mi abdest bozuluyor. Fakat e, okulda bir arkadaşımız e, bu dur e, şey. Şafii mezhebindeki bu hükmün günümüz, e, günümüze uyarlandığında abdestin bozulmayacağını iddia ediyor da hı. ve kimi zaman önümüzde namaz kılıyor mesela. Bunun hükmü nedir? Hocam caiz midir hocama göre? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz İrfan Bey. Şimdi, Buyurun hocam. E, Şafii mezhebinin e, bu konudaki hükmü açıktır. Kendisinin de bildiği gibi. Hı hı abdest bozulur. Kişinin eli karşı cinsin eline değerse veya vücudunun herhangi bir yerine, yani tenleri birbirine değerse abdest bozulur. Bu Bugün dün böyleydi, bugün de böyledir. Yani bugün eski şeyini kaybetmiştir, bugüne uymak lazım falan diyemezsiniz. Hiç kimse de diyemez. Ama e, diyelim ki kardeşimiz Şafii mezhebine mensup e, kardeşimiz abdesti bozuldu. Şafii'ye göre eli değdiği için e şimdi abdest alma imkanı da yoksa şayet. Varsa zaten tazelemesi gerekir. Zor öyle da olsa bir imkanı yine gerekir. Tabii ki öyle bir imkanı yoksa o zaman Hanefi mezhebine göre hareket eder ve Hanefi mezhebine göre de başka sebeple abdesti bozulmuş değilse tabii. Değil Hı -hı. mi? Her iki mezhebi göz önünde bulundurmakla. Madem Hanefi'yi taklit edeceksin o zaman Hanefi'ye göre de abdestinizin sağlam Tam olması, olması gerekiyor. gerekiyor. O zaman namazınızı kılabilirsiniz. Peki hocam bu yani e, hani abdestimizin tekrar alınma durumu var ama çok zor bir ortam. Yine de yani alınması şimdi, gerekiyor değil mi? Zor dediğimiz ne ki yani şimdi e, kışın diyelim ki hava soğuk falan e, ne olacak? Yani şimdi e, abdi, genç adam öğretmen adam e, genç adam abdestini yeniden alsın. Ama dedim gibi mesela okulda su bulamıyorsa veya ne bileyim zamanı yoksa. E, dersten ayrılıp gidip abdest yeniden abdest alma imkanını bulamıyorsa e, tabi ki o zaman sıkışık durumda kalan insanlar başka mezhebin e, hükümleriyle amel edebilirler. Evet.